Gecenin sonu Yazan Orhan Asena Mikrofona koyan Zihni Küçümen Asistan Deniz Uyguner Şehir tiyatrosu sanatkarları oynuyor Kadın Perihan Tedü Erkek Toron Karacaoğlu Yaşlı adam Kemal Tözem Anne Saime Arcıman Kızı Filiz Toprak Koca Zihni Küçümen Teknik prodüksiyon Cemil Kıvanç ve Ertuğrul Akoğlu Ne İçerideki o bunaltıcı sıcaktan sonra <gülüyor> Çok içtiniz Hı, Çok içtim doğru Ara sıra olur bu Kendimden kurtulmak isterim Kurtulmak Bu gece son gecemiz Sabaha yollarımız ayrılıyor Siz şu tarafa ben bu tarafa <gülüyor> Doğrusu arayacağım arkadaşlarınız Arayacaksınız demek Hı, Hem de nasıl çok alışmıştım size Yazık gün gelecek iki yabancı olacağız İsimlerimizi bile unutacağız Hayır unutmayacağız Unutamayız Ben unutmam Hadi canım bu kadar hassas olduğunuzu inandıramazsınız beni Mesleğinize yakışmaz çünkü Siz politikacılar yalan söylemeye alışıksınız Hem de karşınızdakinin gözleri içine baka baka Kendi yalanlarınıza kendinizi inandınız olur mu? Ara sıra Hı? <gülüyor> e, Susuyorsunuz Evet konuşmasam daha iyi olacak Yo, Konuşun konuşun konuşmanızı istiyorum ah, Yalta susun ben konuşayım Napoli'de kocam karşılayacak Öyle kararlaştırmıştık Müjdeyi en sonraya sakladım mektuplarımda yazmadım Müjdem bilir misiniz Hayır. Hayır olmaz ondan önce size söyleyemem Söylersem haksızlık olur öyle değil mi Amun Evet haksızlık olur Neyiniz varsız siz Hiç hiçbir şeyim yok Başım dönüyor biraz bana da fazla geldi galiba Bilir misiniz pek de alışık değilim içkiye Hadi gidelim Nereye Kameralarımız mı Yok uyumak istemiyorum bu gece Saat bir Sabaha beş altı saatimiz ya var ya da yok İçimde garip bir his var Bir mutluluk hissi Niçin bilmem Yarın onlara kavuşacağımı düşünüyorum Oğlumu çok göreceğim geldi Henüz dört yaşlarında Herhalde onu da beraberinde getirmiştir Getirmiştir değil mi ne? Oo, Siz bile dinlemiyorsunuz ya ama hayır, Dinliyorum dinliyorum Bilir misiniz bir kocaya kolay kolay söylenemez bu Galiba çocuğu daha fazla özledim ben Çok ayıp değil mi bir erkek olarak ayıplarsanız bu hissemi herhalde Ayıplamalısınız da Oo, Aman hep susacak mısınız böyle siz Niye can sıkıcı olduğunuz birdenbire farkında mısınız e, Konuşsanıza Bana kendinizden Ailenizden çocuklarınızdan bahsedin Feci bir şey bu Korkunç bir şey Ben galiba aşığım size ah. İşte konuştum Konuşmamı istiyordunuz ya konuştum Hepsi bu kadar Allah'a smaladık. Şişa, oh. Siz, tanıdım sizi. Otel'de de görmüştüm bir defa. De Zamanar rolünde giydiniz. Durum bakayım kaç yıl önceydi? Hmm. Size burada aslında makne harikulali bir şey Pek serin değil mi burası Hayır Sanatı severim Sanatkarı da Hele sizin gibi şey olursa Hem güzel hem sanatkar <gülüyor> Tabii bu sözlerime bir yaşlı hayranımızın Komplimanlarından fazla bir mana vermek istemeyeceksiniz Talim mi diyeyim talihsizliğim mi Her neyse Teşekkür ederim beyefendi Neniz var hasta mısınız yoksa Şey Evet galiba biraz Eşansınız varmış hanımefendi Doktorum ben Hani oldukça şöhretli bir doktor <gülüyor> Doğrusunu isterseniz Ben de hep şaşarım bu şöhreti nasıl yaptım diye Size bir faydan dokunabilirim dersiniz Hayır sanmam Kim bilir belki Bir deneyelim isterseniz Şu anda neredeyiz acaba söyleyebilir misiniz Evet Kolsika açıklarında Herhalde alakamı yanlış anlamıyorsunuzdur Bir yaşlı doktorum ben Kadın güzelliğine şöyle uzaktan ve sadece bir estetikçi gözüyle bakarım Gerçi size biraz fazla yapıştım farkındayım Canınızı sıkacak kadar Çünkü çok ama çok fazla merakımı çeken bir tarafınız var Ben insan çehresinden de anlarım biraz Yahut anladığımı sanırım Kibriti yüzünüze tuttuğum zaman önce güzelliğiniz dikkatimi çekti Harikulade bir güzellik Ama gözlerim kamaşmadı hemen O güzelliği de gördüm O güzelliğin arkasındaki karanlığı da Karanlığı mı dediniz? Evet karanlığı Neniz var diye sormayacağım Çünkü münasebet almaz Ama inanın bana bu kadar uzun konuşmam Canınızı sıkacak kadar uzun konuşmam bunun için Ta dudaklarımın ucuna kadar gelen soruyu geri çevirmek için <gülüyor> Çok daha konuşuyorsunuz sizi görür görmez işimden ne geldi bilir misiniz? Yüzünüzü avuçlarının arasına alıp... ...neniz var yavrum diye sormak. Ah, i̇şte bu hoş. İşte bu çok hoş. Deniz'iydiniz bari. Ne yapardınız? Sahi ne yapardım? Siz ki her şeyi biliyorsunuz. Bilmiyorum. Öyle. Bir başkası belki ağlar bu durumda. Ama siz ne yaparsanız bilmiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Gülersiniz. Tamam ya. Gülerdiniz tıpkı şimdiki gibi. Sırf ağlayamadığınız için... Affedersiniz, bu kadar mahremiyetinize girmek istemezdim. Evet. Çok tuhaf. İklim mi, deniz mi yoksa sarhoşluğumuz mu böyle başımıza vuran? Bu gece çok garip şeyler oluyor. Çok garip şeyler konuşuyoruz. 10 günden beridir her yönden tanıdığınızı sandığınız bir insan birden bire sizi şaşırtı veriyor. Sonra bir başka adam karanlıktan çıkıveriyor. Sizi sizden iyi tanıdığını iddia ediyor. Ben kendimi ben kendimi iyi hissetmiyorum Sabaha çok var mı dersiniz e, Yok saatinize bakmayın Saat bende de var hmm. Saatler O hep birbirine benzeyen Hep birbirini kovalayan O hep biteviye anların ölçüsü. Bana sabaha beş saat var deseniz ne anlarım ben Beş saat Asıl bilmek istediğim bu Beş saat ne kadardır Bazen ebediyet Bazen bir göz kırpımı kadar bir şey ne anlaşılmaz ne karışık Ne inanılmaz şey Şu taraftan gidelim Şöyle bırak Ne olur mu canım Rica ederim Şu yaptıkları ne Ne olduğunu biliyor musunuz Biliyorum biliyorum Buna sevişmek derler Her erkekle de, her kadının katlanmak zorunda oldukları şey <Gülüyor> Ara sıra katlanmak zorunda Ara sıra oldukları. mı dediniz Ya sandınız bir defa olsan iyisi insan kendini hoş görebilir Kördüm görmedim der Başıma ilk defa geliyordu nereden bilebilirdim der Ama ikincisinde Üçüncüsünde Hep gafil alanları insan İkincisinde de üçüncüsünde de Bunun adına aşk diyorlar öyle mi Ne yaparsınız verilecek başka bir hayat yok ki Anlatın anlatın nasıl oluyor bu böyle Niçin oluyor Bu niçin böyle oluyor bilir misiniz Bir erkekle bir kadın arasında ilk hata nereden başlar İlk hata evlenmekle başlar o mesafenin bir hamlede aşılı vermesiyle başlar hata Sonra da asıl felaket gelip çatar Birlikte yaşamak mecburiyeti Yakınlık Yatakta, sofrada Çocuğun altını temizlerken Bu kadar zorlamaya hangi aşk dayanabilir? Ya gerçek aşk? Gerçek aşk mı? <gülüyor> Şu yıldızlara bakın Sayısız İçlerinin birini seçiniz Diyelim ki şu Şu tam kuzeyinizdeki Sizin olsun Sonra bir başka yıldız Bir başka tarafta Bu iki yıldızın birbirine rastlaması ihtimali ne kadardır Söyler misiniz Hı? Şu sonsuz kaynaşma içinde Ama yer aslarsa? İşte gerçek aşk budur kızım yer aslamazsa? Ufak tefek tesadüfler olur Tabiatta her hareketin bir gayesi vardır Her arayış bir şey bulmak içindir Eninde sonunda aranan bulunur. Fazı muhal bu bir aşk da olabilir milyonda milyarda bir. Ondan ötesi ise aşk sandırılan şeydir. Aşk değil. Ama çok korkunç bir şey bu. Bulduğunuzu sanıyorsunuz, sımsıkı sarılıyorsunuz. Bütün ruhunuzla, bedeninizle. Sonra bir de bakıyorsunuz ki o değilmiş. Bereket versin. Her zaman farkına varılmaz bunun kızım. O zaman bir ömür boyu insana yeter o bulduğu. Ama her şey, her şey bir ölüdür artık. Hayır, sadece aşk görmüştür. Aşkın heyecanı ölmüştür Ama onun yerini tutacak pek çok şey kaşamaktadır Dostluk, alışkanlık, hatıralar, umutlar Cinsi emniyet, varsa çocuklarınız Meğer ki bu sonsuz kaynaşma içinde iki yıldız O iki yıldız birbirini keşfetsin Birbirini seçsin, birbirini bulsun O zaman... Bir fiskeye zor dayanır bütün bunlar öyle mi Varsın bir fiskeye dayanmasın ne çıkar Böyle bir anda kainatın bile soluğu kesilir kızım Çünkü o kadar olmayacak O kadar mutlu bir andır bu Tabiatın gayesine eriştiği ya Ya olursa Gerçekten olursa siz her şeyi, her şeyi biliyorsunuz Kimsiniz neyinizsiniz bilmiyorum ama her şeyi bildiğinizi biliyorum Tıpkı modern bir kahin gibi <gülüyor> Belki de biraz öyleyimdir Söylemeyi unuttum asıl ruh doktoruyum ben Ama siz isterseniz karanlıktan çıkan adam diyin bana Söyleyin söyleyin bana öyleyse Nem var benim Aşıksınız siz Evet tabi elbette Evliyim ben Kocamı severim Sonra çocuğum <gülüyor> bir görseniz oğlumu topaç gibi Dört yaşında İnanmıyorsunuz değil mi Yo, Hiç inanmayacağım size söyledikten sonra Hem ben inanmadım o söylediklerinize Bakınız yıldızlar yerlerinde çakılı gibi duruyorlar Aralarında milyarlarca fersa Bakın bakın biri kaydı Ama boşluğa Karanlığa Ben ise <gülüyor> Milyarlarca yıldız arasında birbirini arayan iki yıldız Gülünç bir şey bu Dediğiniz gibi ihtimali hesaba vuracak olsak rakamlarımız yetmez Siz Siz hala burada mısınız Sizi burada bulacağımı hiç sanmıyordum O şeyden sonra Siz o... yokken beyefendi arkadaşlık ettiler bana yeah. Müthiş adam bilmedikleri yok Modern bir kahin adeta Ruh doktorları hep böyle mi olur beyefendi Kahinlerin de ruh doktorlarının da unutmamaları gereken bir şey var hanımefendi her şeyi bilmek de hiçbir şey bilmemek kadar insanı gözden düşürebilir. Tam zamanında ve yeteri kadar bilmek en iyisi. Müsaadenizle. Önce soyunup uyumayı düşündüm. Uyuyamayacağımı bile bile. Sonra parmağımı oynatacak dermanım yoktu. Açık hava iyi gelir diye düşündüm. Size burada rastlayacağımı bilmiyordum. Yemin eder. Burada bulmuşumu daha ne vakte kadar başıma kakacaksınız Ben sanmıştım ki bir kadın Hele sizin gibi bir kadın Ne yaparmış benim gibi bir kadın Siz çok ama çok bencil bir insanmışsınız Hayır sanmıyorum Değilim Sizden hiç ama hiçbir şey ummuyorum İkimiz de evliyiz İkimiz de evliliğimize değer veriyoruz Sonra siz O kadar genç O kadar güzel Sizden bir şey ummak Sizden bir şey beklemek ancak hakaret olabilirdi size Susabilirdiniz Evet susabilirdim doğru Sustum da On uzun gün sustum On uzun gün size baktım baktım ve sustum İçimde fırtınalar koparken Günde on defa yüz defa içimden Sizi seviyorum Sizi seviyorum diye sayıklayarak sustum Sizi ilk gördüğüm anda Bunun böyle olacağından korkmuştum Onun için elimden geldiği kadar uzak durmaya çalıştım sizden Doğru İlk adama ben attım bakın bunu hatırlıyorum Çünkü tanımak istiyordum sizi Yakından Çünkü büyük bir hayranlık duyuyordum sizi Uzaktan Hatta biraz da beğenisiniz beni istiyordum Ben bu çeşit beğenilere alışkınım Ama dozunu bu kadar kaçıracağınızı Nereden bilebilirdim Sevginizi ummuyordum Üstelik saygınızı da kaybettim ne kötü Hiçbir şeyi kaybetmediniz Asıl kötü olan bu Kaybetmeniz gerekirdi Kaybetmeniz yerinde olurdu ama kaybetmediniz Ne diyorsunuz Nasıl şimdi rahat mısınız Ben de rahat bir insan hali varım Şu anda ağlamak geliyor içimden Hiç de erkekçe bir his değil biliyorum Bari yalnız olsaydım Tek başıma daha iyi dayanabilirdim Şimdi de suçlandırıyor musunuz Beni size davranmam gerektiği gibi davranamadığım için Hayır hayır Seviyorum sizi hepsi bu kadar Seviyorum Bütün istediğim bütün istediğim size mutluluk veremeyeceğime göre Huzur vermek Eski huzurunuzu geri verebilmek Söyleyin Ne yapabilirim sizin için Hiçbir şey yapamazsınız benim için artık Hiçbir şey gelmez elinizde. Oh, tanrım Daha altı saatimiz var Altı dakikamız değil Ne olur gidin beni bana bırakın da gidin oh, Bir adım atacak halim yok Benim de Kanatlarından iğnelenmiş kelebekler gibiyiz ikimizde Hayır hayır, hayır tutmayın elimi Hakkımız yok Siz de kabul edersiniz ki hakkımız yok buna Öyle diyeyim Hakkımız yok doğru Hem kim bilir belki de gerçek aşk değil bu Birbirimize daha yakından Çirkin taraflarımızı görecek kadar yakından bakmayalım Ne olursunuz Benim bir defa daha aldanmaya tahammülüm yok Peki siz nasıl isterseniz Sevişerek mi evlendiniz Evet ya siz Ben de Beş yıl önceydi Benimki de on beş yıl On beş yıl sürebildi demek Evet Size rastlayıncaya kadar hiçbir şikayetim yoktu Hiçbir eksiklik duymuyordum hayatımda Karım harukulade bir kadındır Bütün şımarıklıklarıma katlanır Belki tam anlayamaz beni ama sever Ne fena Ben bu kadar düzenli bir ailenin içine fırtına gibi düştüm ancak şimdi Evet şimdi anlıyorum hayatımdaki eksikliği Neymiş arayıp da bulamadığım Güzellikmiş Heyecanmış Çoktandır unuttuğum bu kalp çarpıntısıymış Bu baş dönmesiymiş Bana biraz daha karnınızdan bahsedin ne olur Çok uzak bir geçmişteymiş gibi geliyor bana Bakın anlatayım <Gülüyor> Onu tanıdığım zamanlar çok güzel bir kızdı Güzel olduğunun da farkındaydı O kadar ki kızardım bu haline Başkalarının kem gözünden saklamak, soldurmak isterdim güzelliğini Evlendik, istediğim oldu Orada gözlerimin önünde yavaş yavaş sönüp gitti güzelliği. Onu tutmak için küçücük bir gayret bile sarf etmedim Sırf beni elde edinceye kadarmış ömrüm Önce Taşra'da memuriyet... ...sonra başkentte avukatlık hayatım... <gülüyor> ...nihayet politikaya atıldım. Politikada beni çeken öyle sanıyordum ki heyecandı. Aşkımda bir türlü bulaması olduğum heyecan... ...onun anlayamadığı da buydu işte. <gülüyor> Gazeteleri Babanın odasına götürüver Hala uyanmadı değil mi Allah'ım ne tembel şey Bütün gece çalıştı ama anneciğim <gülüyor> Sen de toz kondurmak istemezsin babana Anneciğim Ne var yavrum Babamın konuşması büyük başlıklarda Öyle mi bakayım Evet evet Sonra okurum Bugün ne pişirelim dersen Baba Babacığım Çılgın kız Nasıl kuduracaklar ama babacığım Kuduracaklar değil mi Bakalım tepkileri nasıl olacak Ben de merak ediyorum İlk defa fazla ileri gittiğimi hissediyorum Bunu çoktan hak etmişlerdi değil mi babacığım Hak etmişlerdi Hak etmişlerdi ya Hakkı hürmet edilen yerde bu türlü sözler söylenmez. Söyletmezler daha doğrusu Kim, kim söyletmezmiş nasıl söyletmezmiş oh, Sen söyletmezsin herkesten önce Bana haksızlık etme babacığım dersin Ben de susarım <gülüyor> Sabah radyosunu dinledin mi karıcığım Ne vardı Dinleyemedim Hele yazının şurası Bak şurası çok hoşuma gitti Bakayım neresi? Yetişkin bir kızım var Bana düşen onun dünyasını güzelleştirmek Vatandaş olarak hepimize düşen de azıcık bu değil mi Ah, teşekkür ederim kardeşim. İnsan olmanın ilk şartı daha iyi bir saatçik için Daha kötü bir yılı feda edebilmektir Ben diyorum ki bu bize lütfen verilen Bizim umduğumuz kadarı değil Peki ne yapalım Boynumuzu büküp oturalım mı Hayır üstüne üstüne yürüyelim Korktuğumuz şeyin karanlığın Ne bütün bunları sen yazdın öyle mi Bütün bunları Aa, Dur anneciğim bitmedi Daha aşağıda neler var bir bilsen Aman Allah'ım Nasıl oluyordu bu kadar düşüncesiz olabiliyorsun Kendini sakınmak aklına gelmiyorsa bizi düşün Ne var karıcığım Bunda seni bu kadar dehşete düşürecek bir şey yok ki Sana bir ay Çok değil sadece bir ay ceza verecek olsalar Biz aç kalırız Büyüdüm ben çalışırım <gülüyor> Çalışırmış Hizmetçilik mi yaparsın çamaşırcılık <gülüyor> Durun canım durun Polisler kapıya dayanmadılar henüz <gülüyor> Bak karıcığım Yedi sene hakimlik yaptım bir kararın altına imzamı atarken Bilirdim ki küçücük bir parmak hareketiyle Birinden bir şeyler koparıp alıyorum Birine bir şeyler veriyorum Mal, can ve şeref gibi Ama sen Sen benim bu hissimi duymazdın Duyacak olsaydın şayet uykuların kaçardı öyle değil mi? Evet belki de haklısın Ama bilmemek iyi bir şey Mesuttum Bütün o taşlığı da geçen hayatımız Rahat, basit Sonra avukatlık hayatına da kolayca uyabildin sanırım ama bu Hakim olarak avukat olarak da yaptığım Hep aynı şey değil miydi O zamanlar ferdin hukuku için çalışıyordum Şimdi toplumun heyecanı ve sevinci daha büyük Elbette sorumluluğu da daha büyük olacak Anla beni Anlayamıyorum Bana öyle geliyor ki babam haklı anne Anlayamıyorum Anlayamıyorum Ama seviyorum seni Biliyorum ki Biliyorsun ki hayatımız senindir Nasıl istersen öyle yap bana öyle bakma Sen böyle konuşursan ben bir şey yapamam ki Sen adeta yolumun üstüne uzanıyorsun Çiğne de geç der gibi Hayır Ben seni böyle yolumun üstünde görmek istemiyorum karıcığım Seni arkamda dayanılacak bir kale gibi hissetmek istiyorum Seni Seni mesut edemiyorum artık farkındayım Sana yetmiyorum Yetmiş olsaydım başka heyecanlar aramazdım Yok artık. yok aksine çok rahatım Ama mesut değil Rahat ve huzur Bizim yaşımızda daha önemli olan bu değil mi? Saadet gençlerin aradıkları Tanımadan aradıkları şeydir Eninde sonunda bulacakları ise Şu bizim burun kıvırdığımız rahat ve huzurdur O da talihleri varsa tabi <Gülüyor> Ne var kızım? Baba, polis Polis <Gülüyor> Evet iki aya mahkum olmuştunuz <gülüyor> Bakın hatırlıyorum bunu İlk defa o gün bir yakınlık duymuştum size Hem de hiç tanımadan Karımsa bir türlü affedemedi o hikaye Çünkü çok sıkıntı çekti yavrucak Pek çok Hala o hikayenin kabusu içinde yaşar Kim bilir belki karınız olsaydım Ben de başka türlü düşünmezdim Bazı geceler uyanırdı ona bakarım Başı yastığımda güzel sevimli Anaç bir kadın Doymuş rahat emniyette bir yüz Allah'ım bu kadın nasıl çarptırabilmişti kalbimi Yok karma haksızlık etmek istemem Kastettiğim o değil Ama Anlıyorum Ben onu bir defa bir tek defa arzulamıştım Ruhumun ve bedenimin açlığıyla İlk defa oh, Korkunç bir şeydi o İkimiz de titriyorduk Ondan sonrakiler öğle yemeği için Öğleyi akşam yemeği yemek için de akşamı beklemek gibi bir şey Bazen tiyatrodan dönerken yanımdaki erkeğe bakarım Kocam bu diye düşünüyorum. Tanrı da insanlar da beni ona vermişler Kadın olarak istediğini yapabilir bana Kolumdan tutup yatağına sürükleyebilir İlk önce üst dudağındaki beni keşfettim Küçücük ama ne münasebetsiz ne arsız bir leke Ne işi var orada oh, Oldum olası kadın yüzünde benden nefret eder. <gülüyor> ben de erkek horultusundan İlk defa horladığını işittiğim gece kaçacak yer aramıştım Gizlenecek bir delik Bilir misiniz ilk defa o gece kendimi bir devin evine kapadığı küçücük bir kız gibi hissetmiştim İlk defa o gün bir nikah memuru önünde bir solukta söyleyiverdiğim evetin dehşetini duymuştum Sonra bir gün ayaklarını yıkarken gördüm onu Düşünün bir defa ayakları da varmış ayak parmakları da Ayakları olduğunu ayak parmakları olduğunu keşfediyorsunuz da çıkıyor sinirlendiği zaman bir arabacı gibi küfrediyor Ulu orta Evlilikte en korkunç olan da bu galiba ona bu kadar yakından bakmak Üstelik doymuş bir insanın O her şeyi gören araştırıcı bakışlarıyla Sabaha çok var mı daha? Evet dört saat Çok az Şu anda bir taraflarda bir hasta da sabahı bekliyordur Onun sabahına da dört saat kalmıştır Ama dört yıl kadar uzun dört saat Dört saat sonra şu gemiden iki yabancı gibi çıkacağız Dört saat sonra ben sizi olsa olsa gazetelerden takip edebileceğim Siz de beni Ya oh, Susun Sizi kaybettiğim an hayatım boşalı verecekmiş gibi geliyor bana Bana da Hayır hayır Zaman durmalı Bir şeyler yapıp durdurmalı zamanı Tam da bu noktasında Bir gemidesiniz Uçsuz bucaksız bir karanlık ortasında Nereden gelip nereye gidiyorsunuz belli değil Kaptandan başka bunu dert edinen de yok Ayaklarınız yerden kesilmiş Sadece altınızda sürekli bir kımıldanış İnsanı sarhoş eden beyiz Galiba başımıza vuran da bu oldu Belki karada Ayaklarımız toprağa basarken daha iyi direnebilirdik İnsan kendini daha köksüz Daha kopuk hissediyor böyle Şu anda bir feza gemisinde olmak Sizinle yalnız Bütün insanlar tarafından unutulmuş Terk edilmiş kopmuş uzaklaşmış bir suni peyikten <Gülüyor> Napoli'de inmeniz şart mı? <Gülüyor> Napoli'de inmeyeceğinizi söyleyin ben de inmem Devam ederiz Gidebileceğimiz yere kadar Sonra Sonra biletimizi yeniler geri döneriz Gene gidebileceğimiz yere kadar Sonra Sonra Bir gün bir kıyıya çıkmak zorunda kalırız İşte o zaman siz benden utanırsınız Ben de sizden Çok çocukça bir şey benimki değil mi? Hayır değil Umutsuzca bir çırpınış Sizinki de benimki de Ve daha dört saat sürecek bir can çekişme bu Niye uzun Ne uzun dediniz öyle mi Evet Hem dayanılmayacak kadar uzun Hem de bir tek saniyesinden vazgeçilmeyecek kadar kısa Ne olur ne olur gidin Gidin artık Benim gücüm kalmadı Adım atacak halim yok Öyleyse gelin Gelin artık oh. Yakınımızdan geçen bir gemi Bizi selamlıyor Allah'ım Allah ne yapıyoruz biz Çok mu ıstırap çekiyorsunuz Evimiz deniz kıyısındaydı Gemiler geçerdi Yakınımızdan uzağımızdan Bazı geceler Oğlumla otururduk pencere önünde Denizi seyretmekten çok hoşlanırdı Gemi düdüklerinden Müthiş sevk alırdı En çok hoşlandığı da neydi bilir misiniz bir ışığın birdenbire bizi tarayı vermesin. Oh. Oh. Affedersiniz, üzdüm sizi. Yo, hayır hayır anlatın, anlatın. Ben kötü bir kadınım değil mi? Ben çok kötü bir kadınım. Avare dedikleri cinste nasıl unutabilirim bu kadar? Nasıl unutabilirim? Oh, sizi seviyorum. İlk erkeğin ilk kadını sevdiği gibi Ama ben, ama ben layık değilim buna. Ne sizin aşkınıza ne de onun. Oh, hayır böyle konuşmayın. Ne olur böyle konuşmayayım Hayır mani olmayayım bırakın konuşayım Bırakın anlatayım bırakın hatırlayayım Hatırlayayım Hatırlayayım benim bir başka hayatım daha olduğunu Vazgeçemeyeceğim bir hayat Bırakın iyice, iyice kafama sokayım bunu Şu sersem kafama Şu nankör kafama Ya ben ne yapayım Siz erkeksiniz <Gülüyor> Erkek olmam ama bağışlatmaz Bir defa daha unutmuştum bunu bir defa daha unutmuştum nasıl kopmaz bağlarla bağlı olduğumu onlara Bilmiyorum suç bende miydi? Bir gece çok geç dönmek zorunda kalmıştım eve Temsilden sonra beklenmedik bir davetle karşılaşmıştım Bir dost devlet elçisinin daveti Sanat hayatımda tesiri olabilecek bir davet Eve birkaç defa telefon etmiş ama kimseyi çıkaramamıştım Kocam dünyadaki kocaların en anlayışlısıdır İyi bir mimardır parlak bir meslek hayatı vardır bu geceye kadar onu öyle görmemiştim Dışarıda müthiş fırtına vardı Şimşekler, gök gürültüleri, yağmur Saat dörde doğru ancak dönebilmiştim eve ah, ah, Uyumamışsın henüz Uyumam mı lazımdı ah, Geç kaldım Temsilden sonra reddedemeyeceğim bir davetle karşılaştım Bir tane de İyi mi bari Eğlenmek mi <gülüyor> Deli eğlenmek için mi gittim sanıyorsun Ya bırak beni ne var senin? Oh, kıskanıyor musun yoksa? Kıskanmak. Hı? <gülüyor> Bırak da bir koca olarak üstünde bu kadarcık hakkım olsun. Bütün bir gece yokluğunu duyayım, yokluğunla kıvranayım, hep geleceğin saati bekleyeyim. Sonra sen sabaha yakın çıka gel ve ben hiçbir şey olmamış gibi karşılayayım seni öyle. <gülüyor> hiçbir şey olmamış gibi derken niye kastediyorsun? Ne olabilir ki? Ne mi olabilir? Şu fırtınaya bak, Şu yağmura, şimşeklere. Bu gece kim bilir kaç insan boğazlanıyordur karanlıkta. Kaç kocanın yatağı hakarete uğruyordur. Kaç kadın kocasının kör gözleri önünde aşıyla sarmaş dolaş Nasıl böyle düşünebiliyorsun Nasıl başka türlü düşünebilirim Beni o tip kadınlardan sanıyorsun demek Hayır ki. sadece kadınsın sadece kadın olduğunu biliyorum Özür de dilemeyeceksin benden öyle mi Hayır dileyici Dileyici Sizi sadece bir kadın sandığım için özür dilerim Kendimi bir kadınla evli sandığım için Özür dilerim Ama benim bir kadına Küçücük bir kadına muhtaç olduğum anlar da oluyor Neredesiniz siz o zamanlar Söyler misiniz? Neredesiniz? Biliyorum daha fazlasını ummak küfürdür Ama ben erkeğim Benim de bir kadını sevmek bir kadını sarıp uyumak istediğim anlar oluyor Neredesiniz siz o zamanlar? Söyler misiniz ha? Neredesiniz? Öyle ya on binlerce hayranınız size o gözle bakarlar Siz de onlara ışık saçarsınız Sanatınızla, güzelliğinizle, gülücüklerinizle, öpücüklerinizle Uzaktan pek uzaktan ama benim bu çatı altında bir kadın sıcaklığına Bir kadın okşayışına Bir kadın gülüşüne ihtiyaç duyduğum anlar da oluyor Neredesiniz siz o zamanlar söyler misiniz ha Neredesiniz Ben Ben ne yapabilirim ki Hiç Doğru hiçbir şey yapamazsınız Şuraya bakın Sıra kendine kendine ait olanlara vermeye geldiği zaman Ne kadar da kısır oluyor Ne kadar da hesaplı oluyor Yoksa sahneden ayrılmamı mı istiyorsunuz Yo, Sizi sahneden çekip almak Zeus'u muhteşem olimposundan aşağı indirmek gibi bir şey olur Sahi nasıl olur acaba Alelade insanların arasına katıldığı gün Kim aldırır Zeus'a O binlerin yüz binlerin arasında Nasıl da kaynayıp gider Yo, Ama siz, siz sahneden çekildiğiniz anda da Bir yıldızsınız parlarsınız Peki netice Ne yapmamı istiyorsunuz onu söyleyin Hiç Pişmansınız değil mi Evet tabi Evlenmek neyimeydi benim Bana bir kadın Yemeğimi pişirecek elbiselerimi ütüleyecek Kahvemi ayağıma getirecek küçük bir kadın Yalnız benim olabilecek kadar küçücük bir kadın yeterdi Ve bütün bunları beni kırmak için Beni hırpalamak için söylemiyorsunuz ne kötü Benden öc almak için de söylemiyorsunuz bütün bunları Öyle olsaydı bu anın heziyanı der güler geçerdim Hayır siz bütün bunları düşünmüşsünüz Ölçerek biçerek uzun uzun düşünmüşsünüz Evliliğimizin ilk sabahından itibaren belki de Galiba bana yapılacak bir tek şeyi bıraktınız İyi şanslar dileyip size Yolunuzun üstünden çekilmek Küçük kadınınızla baş başa Ne garip bir benzerliği var hayatımızın Sanmam İkimiz de seviliyoruz Belki de hak etmediğimiz kadar Bizden çok daha iyi insanlar tarafından Bizden çok daha iyi insanlar Zavallı karıcığım Benim hayatımın dışında bir başka hayat daha bulunabileceğini aklına bile getirmez Sudan çıkmış balığa döner o anda Bir iki çırpınış Bir iki debeleniş O kadar Ben siz bir hayatı zaman zaman özler kocam bu bana olan sevgisinin azlından değil Hayır sadece yorgunluktan Benim gibi bir kadınla yaşamanın yorgunluğu Sizi tanımadan öncelerde kendimi yoklardım ara sıra Mesut muyum diye eh, Galiba mesuttum da Beklediğim umduğum hiçbir şey yoktu hayattan O fasıl öylece kapanmış sanırdım Ben beklerdim Nito'a hep beklerdim Korkarak, özleyerek, ürpererek Sanki bir fırtına, ansızın bir fırtına kopu verecek ve bütün hayatıma bir toz zaman içinde savuru verecek. Beklerdiniz demek. Ama artık beklemiyorum. Fırtına beni hem de ayaklarım yerden kesilmişken yakaladı. Ne kötü? Yardımcısız, desteksiz. Üşüyorum. Sabah hayatı. Götüreyim sizi. Sabah hayatı dediniz değil mi? Sabah o kadar yakın demek. Evet, bir iki saat ya var ya da yok. Bir iki saat. Evet evet götürünüz. Oh. Daha oturacak mısınız O kadar yoruldum ki <gülüyor> İyi, geceler. <gülüyor> İyi geceler İyi geceler oh. Onlardı Az önce onları şurada öpüşürken görmüştük Peki ama biz ne Onlardı diyorum siz anlamıyor musunuz Onlardı oh, Say siz yoktuğunuz nereden bileceksiniz O çılgın o hayasızca işi görmediniz Aşk insanı güzelleştirmeli. Onlar sana kadar çirkin, ne kadar iğrenç. Onlardan bize ne? Onları tanımıyoruz biz. Nasıl bize ek doydu, vücut doydu, ruhu öldü. En güzel olanı, belki de bizi affettirecek olanı öldürdüler. Yo, hayır yapamam, yapamam Yapamaz mısınız Siz sanıyor musunuz ki ben size rağmen Siz istemediğiniz halde Bana rağmen Ben istemediğim halde bir şey yapamazsınız biliyorum Ama ya ben istersem oh. Ben istesem bile anlıyor musunuz Ben istesem bile Eğer beni seviyorsanız Gerçekten seviyorsanız Sizi seviyor muyum Onun için hep burada kalmalıyız İnsanların Tanrı'nın gözleri önünde Yo, Fakat hasta olacaksınız Çok soğuk var Sarar yok soğuk olması isabet Soğuk vücudumda kemiklerimde ciğerlerimde hissetmek isabet Soğuktan başka bir şey duymamak isabet Ama bu soğuk o soğuk değil oh, canım. canım Canım Bırakın beni yalvarırım Sizin bana hiç ama hiç itimadınız yok Benim asla kendime kendime güvenim Galiba gitmem iyi olacak Gerçekten iyi olacak Hayır Gitmeyelim Gün doğmadı henüz Daha bir iki saat Nasıl olsa bırakıp gidecek değil misiniz beni Siz beni Siz beni ne sanıyorsunuz kuzum Allah aşkına Demek ben orada dur dediğiniz yerde duracağım ha? Durabileceğim Ben de o güç var sanıyorsunuz Ama aldanıyorsunuz Bittim ben Bittim mahvoldum Ya ben, ben ne haldeyim oh, Toplum içinde bir yerim vardı bir de görevim Sonra karım ve kızım Hani neredeler Etrafımı göremez haldeyim Ben kime ne verebilirim artık Bana öyle geliyor ki işim bitti benim Hayır böyle söylemeyin böyle Ne isterseniz yapın ama böyle söylemeyin Ya siz Siz benden de acınacak haldesiniz Kim bilir belki de Bütün bunlar böylesine Arap saçına dönmeyebilirdi Şayet bu hissi daha satı duyabilseydik Daha yüzde yaşayabilseydik Herhangi bir erkekle herhangi bir kadın gibi birbirimizi keşfettiğimiz anda Birbirimizin kolları arasına atılabilseydik Kim bilir belki o zaman bu kadar suçlu da olmazdık Ne kendimize karşı ne de onlara karşı Bir yanımızla sağlam kalmış bir yanımızla onlara dönebilirdik Kim bilir belki de çok küçük bir yarayla Onların gözlerinden gizleyebileceğimiz bir yarayla kurtulabilirdik <gülüyor> Bir de şu halimize bakın İki sakat insan Alın beni götürün beni Hayır size rağmen Siz isteseniz bile öyle demiştiniz ya Saçma saçma Sizi sevmek saçma. Sizi arzulamak size sahip olmak Bir de şu benim yaptığım Yapmaya çalıştığım Saçma saçma bana. Görüyorsunuz değil mi Görüyorsunuz beni Görüyorum görüyorum Anlıyorsunuz değil mi ağlıyorum, ağlıyorum. Beni. Siz işte bunu unutamayacaksınız Kimse Kimse ben onun sevdiği gibi sevmemişti diyeceksiniz. Diyeceğim, diyeceğim. Hadi, şimdi Allah azm Bir kere olsun öpmeden. Hayır. Bakın gün doğmak üzere. Bizi birbirimizden, bizi kendi gözümüzden gizleyecek karanlığımız yok artık. Allah azm Gidip de hazırlanayım. <Gülüyor> Oradaydınız değil mi? Bütün gece. Bütün gece. Gecenin ayasında. Hayır sabah. Hasta olacaksınız. Belki. Bu gece ben de uyuyamadım. Ne tuhaf! Hep sizi düşündüm. Gözlerimi yumdum ve her şeyi orada gözlerin önünde olup bitiyormuşçasına seyrettim sizi. Her halinizi. Tıpkı göğsünden iğnelenmiş kelebekler gibiydiniz. Göğsünden değil kanatlarım Hayır göğsünden. Kanatlarınız boşlukta çırpınıp duruyordu. Bütün gece öylece çırpınıp durdu. Öyle değil mi? Ama boşuna. Boşuna. Ee, bazen de böyle olur bu. Kainatın soluğu kesilmiş beklerken, yer gök yaralacak şimdi derken, bir de bakarsınız. <gülüyor> Kim bilir belki de bir gün marazi bir vakıf olarak neşederim bunu Biliyor musunuz Utanmıyorum Utanmak mı? Niçin? Onu sevdiğim için Bir sevgi ki sevmekten başka gayesi yok İnsana utanç verir mi hiç Yanaştık galiba Gün sırf öbür taraf için ışıdı sanki Bu taraf hala gece Hayır Gün bu taraf için de ışıdı Liman o tarafta hareket de o tarafta Biz de az sonra o tarafta olacağız Size yardım etmek isterim Belki birkaç parça yaşayanız vardır Teşekkür ederim Kocam karşılamaya gelecek nasıl olsa e Sizi burada aramak aklıma gelmez Arar Evet arar Ararsa bulur Doğru bu bir tabiat kanunudur Daha önce de söylemiştim galiba Belli Bana ihtiyacınız yok Hatta biraz da rahatınızı kaçırıyorum sanıyorum Hayır Sadece kendimi toparlamaya çalışıyorum Ne olur anlayın beni Anlıyorum Önümde upuzun bir hayat Henüz yaşanmamış Yaşamaya mecbur oldum bu yaralı halimle. Evet yaşamak zorundasınız Hatta unutmak zorunda Ama ben unutmak istemiyorum Öyle sanıyorum ki ben sırf bu birkaç saati yaşamak için gelmişim dünyaya Bu birkaç saati yaşamak Sonra da onun hatırasına bağlanmak Bir rüya gibi değil mi? Şairler hep bir rüyaya benzetirler bunu Ne dersiniz? Bir rüya gibi doğru Tıpkı bir rüya bir rüya ki içinde bütün herkes Daha önce sevdiğiniz Sevdiğinizi sandığınız bütün çehreler Ancak bir rüyadaki kadar size aşina Oğlunuz, kocanız İşte bakın Bunu söylerken utanıyorum Ayılıyorsunuz doğumdan Ayılmalıyım ya Ayılmalıyım Ben gideyim artık Müsaadenizle Kocanız da neredeyse gelir <gülüyor> Belki kıskanır sizi benden Kim bilir belki Yolunuz açık olsun Size karşı içimde azıcık bir minnet duygusu taşıyacağım Minnet mi niçin Beni benden önce benden iyi anladınız da onun için İnsanların bu tarafını pek severim Minnetlerini unutmazlar Allah'a ısmarladık Güle güle Sen nasıl özlemiştik bilsen sen? Ben de çocukta. Çocuk. Hani nerede o? Ha? Getirirsin diye ummuştu. Getirecektim ya. Azıcık ateşi vardı. Hafif bir anjin merak ettim. Anjin olduğuna emin misin? Ya değil. Yok, anjin, anjin Basit hafif bir anjin. Hareket ettiğim gün ateşi düşmüştü bile. E, daha ne bekliyoruz kuzum? Ah sormayı unuttum. Sa yolculuğun nasıl geçti? Hiç anlatmadın. İyi, oldukça rahat. Hı? Tanıdık biri mi? Hı? Şey kim Yok hayır Çok zevkli bir yolculuk yaptım doğrusu Deniz çalkantısızdı Bütün yolculuğum rahat geçti Rahat Sakin Heyecansız Radyo tiyatrosu saati sona erdi Gecenin sonu isimli bir piyes dinlediniz Yazan Orhan Asena Mikrofona koyan Zihni Küçümen Asistan Deniz Uyguner Şehir tiyatrosu sanatçıları oynadı Kadın Perihan Tedü Erkek Toron Karacoğlu Yaşlı adam Kemal Tözem Anne Saime Arcıman Kızı Filiz Toprak Koca Zihni Küçümen Teknik prodüksiyon Cemil Kıvanç Ve Ertuğrul Akoğlu